Esselamu Aleyküm ve wa Rahmetullahi ve Berekatuhu. İsmaila Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan İlmal programında tekrar karşınızdayız. Bugün yine İsmaila Vakfı Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Teşekkür inşallah. Allah razı olsun sağ olasınız. Nasıl gidiyor hocam ilmi çalışmalarınız? Devam ediyor inşallah. Rabbim daim etsin İhlas Amin versin inşallah. Allah Cümle razı olsun. Da. Mevlam muhafaza etsin hocam. Amin. Hocam yine bir hayli sorularımız var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 ve Resulina Muhammedin ve ala alihi ve e, Tabi birinci sual ile ikinci sual aslında birbirlerinden bağımsız. Evet. E, i̇lk ile el alacak olursak, e, konuyu daha iyi anlayabilme adına şöyle bir tasvir edelim. Bir insan düşünelim ki zekat veren bir kişi, e, daha henüz senesi dolmadan,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 Verdiğinin niye farzdan mahsup edilmesinden nafile olsun? Yani nasıl olsa dört vekat bir namaz kılıyorsun. Bu namaz niye farz namazı olmasından nafile namaz olsun gibi. Evet. O yüzden fazilet yani burada fazilet ki. olan bu olduğu için zekat namıyla vermekten geri durmayalım. Zekatımızı verdik mi fazla verelim. Yani her verdiğimizi zekata niyet ederek verelim. Yani kırkta birini değil kırkta iki olsun veya daha fazla olsun. Kırkta üç olsun. Evet. Yani zekatın verdi bitti bundan sonrasında nafile olarak değil, onu da zekat niyetiyle vereyim. Yeter ki verdiğin kişi zekata ehil olsun. Evet Ha Zekata ehil olmayacak birine vereceksin veya yedirme içirme gibi yani da bir hayır müessesesi gibi işte e, bir kurs inşası yani, evet. veya bir camiye bir şey alınacak. Yani zekat olması mümkün olmayan bir yerse ha, orada o zaman nafile olarak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 Evet. Bunun da bozulacağında ittifak vardır. Bu da bozulur. Bozulur. Evet, kesinlikle. Ama e, sebep e, kusmunun ağız dolusu olması da değil sadece. Hem ağz dolusu olmuş hem İrade iradesiyle geriye yutmuş. Evet. Bunda da bozulacağında ittifak vardır. Geriye kalıyor şey. Nedir o? Eğer kusluğu ağız dolusu değil, geriye yuttuğu ise ağız dolusu olmadığı halde kendi iradesiyle yutacak olursa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 Belli bir karakteri oluşturuyor ve o karakteri belli bir seviyeye ulaştırıyor. Ve o bir değer ifade ediyor. O oyunu oynamak isteyen ama aynı e, seviyelerde geçemeyecek olan kimseye parayı vereyim diyor. Ben bu karakteri devam ettireyim. veya evet. sen hazır kazanmışsın, belli enstrümanlara sahip olmuşsun, e, ben bunlara e, sahip olamayacağım. Bana bu hali komple devret, sana para vereyim, ben devam edeyim. Evet. E, Tabii bu caiz olur mu, olmaz mı? Kesinlikle caiz olmaz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 inni la eşhedu ala cevrin. ben zulm üzerine şahitlik etmemuydu evet. işte buradan yola çıkarak fukah diyor ki imam Muhammed da bunu naklediyor bir babanın evlatlar arasında mal verme zorunluluğu yok ama veriyorsa eşit vermelidir hatta o derece eşitlik ki imam mebusi ve imam Muhammed arasında rahimo'lar arasında görüş ayrılığı olmakla beraber kız erkek noktasında bile eşit olacak diyor miras taksimi miras taksimi gibi. değildir evet. bu bu derece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 böyle bir şey olduğu zaman namazını kesip abdestini alsın veya yerlenmesini etken olan şeyler neyse onların bertaraf etmeye gayret etsin. Kaçınsın, evet. Bu şekilde hareket etmeye gayret etsin. Rabbim muvaffak etsin. Kolaylık versin. Amin. Amin. Hocam dinden çıkaran cümleler söyleyen kimsenin nikahının Amin. durumu ne olur diyor hocam? Allah muhafaza bir insan Amin. dinden çıkmayı gerektiren bir eylemde bulunduğunda yani iman dairesinden çıktığında otomatikman nikahı da fesk olacaktır. Gerek kadın olsun, gerek erkek olsun. Yapması gerektiği şey derhal kelime-i şahadet getirip, tövbe-i istiğfar edip dine girmek, o söyleminden vazgeçerek dine girmek ve nikahını yenilemesidir. Tekrardan nikah yapmasıdır. Ama tabi burada dikkat edilecek bir konu var. Daha önceki derslerimize de bunu işlemiştik. Tekvirle küfrü birbirine karıştırmamamız gerekir.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 Evet. Bu noktada daha titiz davranmak gerekir. E, hata yapmaktan Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Amin hocam. hocam hacı da iptal olur mu kimsenin? hacı yapmışlar. E, i̇rtidat olduğu zaman, Allah evet. muhafaza dinden çıkma olduğu zaman amelleri iptal olacağı için hac da bu amellerden bir tanesidir. Haccının da iptal olacağı kitaplarımızda ifade Allah edilmiştir. Allah muhafaza olsun. Amin. Hocam, kaza namazlarını bitiren kişi tekrar sahibi tertip olur mu diye bir soru var. E, Tertip sahibi üzerinden beş vakit namaz geçmemiş olan kişi demektir. Yani altıncı vaktin girmemiş. Böyle bir insan tertip sahibidir. Tertip sahibinin hükümü ise diğer kişilere nispetle biraz daha farklıdır. Yani namazların eda ve kaza niteliğinde. Şöyle ki, eğer bir insan tertip sahibi olduğu halde bir namazı kazaya kalmışsa,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 Görüşü ağırlıklı olmakla beraber İmam Mergina'nın Et-Tecnis isimli eseri var e, ki hidayet sahibi. Orada geriye döneceğini ifade ediyor. Hmm. İbn-i de Eşbah e, kitabında geri döneceğini ifade ediyor. Ki bu bir nevi ibadete teşvik olması asebiyle de aslında güzel bir işlem Yani bu kişi hakkında ve sen tertip sahibisin dememiz ona bir zarar getirmez artı getirecektir.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 Ee, bir de ne kadar zekat vermem gerekir demiş. Yüzde iki buçuktur. Ee, Takrib olarak altı yüz gram olduğunu düşünecek olursak ne kadar yapıyor? On beş gram falan yapıyor herhalde. Evet. Ee, bu kadarını vermesi gerekir. Ama tabii çocukların payını çıkartıp çocuklara verdiğimiz zaman e, geriye kalanı hesap edeceğiz. Çünkü bu üç ermeyen çocuklar zekat vermekle mükellef değiller. Hani sekizde birini mi hocam? Kadın. Kadına da 8'de biri e düşecektir. Evet, onun üzerinden? Onun üzerinden artık %2,5'ünü çıkarsın e, nisaba ulaşıyorsa ki ulaşacaktır zaten. Evet hocam. altta e, o bütün mal varlığının tamamını çocuklara da verirse, çocukların parası olursa ama yani sembolik olarak dedi gerçekten verirse, o zaman bu lüçahına erinceye kadar çocuklar zaten zekattan muaf olacaktır. Anladım hocam. Hocam, alakalı bir soru var, miras taksimatı.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 Ama bunu yapmadan eğer ahirete intikal etmişse bu durumda e, feraizde yakın varken uzak mahrum olur. Kuralınca e, yani amca ve hala varken e, torunlar mahrum olacaktır. Torunlar burada bir şey almaz. E, peki nasıl e, bir taksimden bahsedebiliriz? Annemiz hayatta diyor yani ölenin eşi hayatta. E, sekizde bir o alacak çocukları olduğu için e, geriye bir erkek bir kız kalmıştır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 enflasyon olmuşsa o kadar farkı yansıtarak karşı taraftan bunu tazmin ettirmesini talep etmek İmami bu Yusuf'a göre. Hele bir de bunu hılaful cinsten yani farklı bir para biriminden karşı taraf verirse onun cevazı o zaman daha da güzel, daha Hepten da şüpheden farklıdır. arınmış oluyor. Hem de ne? tamamen yani. şüpheden arınmış olur. Ama genelde zaten senet sahibi olan borçlu ödemekten imtina edeceği için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 Dördüncü rekatta veya üçüncü rekatta Fatiha suresi okunacaktır. E, Zam-ı süre dahi okunacaktır. Farklı bir mezhepten e, bir kardeşimiz e, ödüp, sabah namazıyla karıştırıyor olabilir mi? Kunut şey? ayrıdır. Yani sabah namazında Şafi mezhebine göre kunut vardır. Hanefi mezhebine göre e, bir bela bir musibet olduğu zaman kunut vardır. Ama namazların her, e, son rekabetinde okuma değil. diye bir şey yoktur. Evet. Çünkü duadır zaten, kıraat değildir. Muhtemelen okuduğu kunut da Hanefilerin kunududur.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 satı vardır. Evet. E, ve tutacağı herhangi bir nafile veya tutacağı herhangi bir kaza veya vacip bir oruca niyet edebilir. Evet. E, bu şekilde yapar. Daha sonradan onu, o gününkü yani Ramazan'daki o günü tutmadığı için bayramdan sonra da kaza edecektir. Evet. Ama nafile bir kefaretse böyle bir şey yapmasına gerek yoktur. Çünkü insanlar ömründe bir kere bir kefaret tutayım niyetiyle Yapıyorlar. peş peşe. Bir cezası şey da yok. Bir cezası yok, bir evet. şeysi yok, nezli yok, ada yok. Evet. Yani böyle bir durum ise gerek yoktur. Ramazan orucuna başlar, devam eder. O 59'un sevabını alacaktır Allah'ın isimliği. İnşallah.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 Evet. Biz yad edelim ki bizi de birileri ya etsin. O yüzden inşallah onlara bol bol rahmet okuyalım. her namazımızın akabinde eee İhlas Suresi'ni, Fatiha Suresi'ni okuyarak onlara gönderelim, sevindirelim ki bizler de sevindirsinler. Rabbim cümlemize bu noktada muvaffakiyet ihsan etsin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Makamlarını âli, kabirlerini ravdaten-i cenneti eylesin. Amin hocam. Amin. Allah, Allah razı olsun. Razı olsun. Evet değerli izleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Sevindiren ve sevinen olmak niyetiyle Allah'a emanet olun.